Biz ol aşıklarız kim Dağımız merhem kabul etmez aşk yarası yaramız demek istiyor yani yara. Biz ol aşıklarız kim Dağımız merhem kabul etmez. Gönül hem bir devayı mutlak ister hem kabul etmez. felekten Şahdaru verseler bir dem kabul etmez. Yanar bir çöldür iklimi muhabbet, nem kabul etmez. O gülzarın ki ateştir, gülü şebleb kabul etmez. Ateş diyor. Aşk ateştir. Zaten daha Mesnevi'nin baş tarafında söylenmiş. İşte diyor ney ateş söyler. Yani yakar insanın içini ney sesi diyor. Hem... O bir sırdaştır hem de eee ateştir. Siz diyor düşünebiliyor musunuz diyor? Hem yakan hem de derman olan aynı bir şey, bir ilaç tanıyor musunuz siz? Böyle bir şey biliyor musunuz diyor? Yani hem zehir hem panzehir. İkisi de. Aşkın devası yoktur. Aşık olup da pişman olan bir kişi de yoktur. Yeryüzünde. Aşk çünkü aklın da üstünde olan bir şeydir. En, en büyük sevgili de Allah'tır, bizi yaratandır. Aşksız din, aşksız hayat, aşksız dünya, aşksız meslek hiçbir şeye yaramaz diyor. Yani dudak ucuyla söylenen dua da yerine ulaşmaz diyor. Sen gönülden dua et, Allah da seni duanı kabul etsin işte yanan bir yanan bir çöldür. Şeydi. İklimi muhabbet nem kabul etmez diyor. Hazreti Mevlana aşkı en ön plana çıkarmıştır. Ona göre iman da açtı, din de açtı, ibadet de açtı. Allah sevgisi de, Allah sevgisi zaten. Bu aşk aşkı diyor. Çünkü aşk olduğu zaman diyor, o yaptığın iş seni yormaz. Sevgilinin rızasını, gönlünü elde etmek için, sevgilinin sevgisini kazanmak için diyor. Yaptığın şeyler sana lütuf gibi gelir. Hatta ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim diyor. Hazreti Mevlana'nın ölürken ağzından çıkan en son söz, üstelik ateşler içinde yanıyor böyle düşürülemeyen bir şey var, hararet var. Diyor ki Allah'ım. ...beni yarattığın için sana halk olsun diyor. Sana çok şükrederim diyor. diye gidiyor. Cüneydi Bağdadi'nin son sözü ölürken ağzından çıkan... ...Bismillahirrahmanirrahim diyor. O da öyle gidiyor. Yeni bir hayat başlıyor. Yeni bir şey başlıyor işte. O bakımdan öyle. Tasavvuf bu. Tasavvuf, bütün insanların problemi. Her çağda da insanlar mutlu olmak isteyecekler. Ve bunun yollarını arayacaklar. Bunun yolu da içimizdeki stresten, kötülüklerden kurtulmaktır. İşte Buda'ya soruyorlar. Diyorlar efendim ruh var mıdır yok mudur? Tartışma konusu o zaman. Ben size ruh var mıdır yok mudur bu konu üzerine kafanızı yormanızı istemiyorum diyor. Çünkü içine çıkamazsınız. Ruhun ne olduğunu bilmemiz için ruhtan daha üstün başka bir melekeye sahip olmamız lazım. Çünkü hiçbir şey kendi kendini izah edemez. İşte müttasıl vasıtay rü'yet iken diyor, yani gözümüz sürekli görme duygusuyken, göremez kendisini dide bile diyor. Göz kendi kendisini göremez diyor. Onu görmek için aynaya bakıp yahut da başkalarına bakıp görüyoruz. Göz kendi kendini göremiyor Sonra kötü duygulardan kurtulmaya çalışmıyor. İşte kimdir, hasettir, öfkedir vesairedir. Bütün bunlar mesela birine kim duyuyorsun? Sürekli o seni rahatsız ediyor o duygu. O kim duygusun? Yahut kıskançlık kuduruyor mesela adam. Bundan kurtulmamız lazım. Allah'a her, her şeyi, herkese bütün güzellikleri, bütün iyilikleri bir kula vermiyor. Herkese ayrı ayrı şeyler veriyor. Kimine beden güzelliği veriyor, kimine güzel şiirle şairlik veriyor, kimine güzel ses veriyor, kimine ilim ehli oluyor, kimine de güzel bir ne mantığı ıı, sarmayı öğretiyor yahut yaprak sarmasını öğretiyor. O da bir meziyet. Sen sana verilenlere şükret. Başkalarının verilenlerin hepsi sana verilecek değil. O bakımdan işte şükür eksikliğidir. Şükür bizim mutluluğumuzdur. Mutlu olmak isteyenler nimetlerin farkına vararak bol bol şükretsin. Allah zengindir, ganidir, müstağnidir ayrıca. Siz diyor ona muhtaçsınız. Nefes almak için bile ona muhtaçız. Sadi diyor işte şey şey başında gülistanın başında diyor ki Sadi bir nefes alıp vermenin diyor iki tane şükür borcu vardır diyor. Aldığın için bir şükredeceksin Allah'a. Verebildiğin için bir şükredeceksin. Bir nefes almanın iki tane şükrü var diyor. Alabildiğin için bir ayrı şükür. Verdiğin için ayrı bir şükür. Çünkü nefes alıyorsun. Hıh! diyor. Vermeden tık diye gidiyor. O bakımdan. Sağlığımız, sıhhatımız, akıl sağlığımız, beden sağlığımız, ruh sağlığımız. Bütün bunlar hepsi Allah'a muhtaçız. Her adımda zaten... Tasavvuf da bunu bilincinde olmaktır. Ne kadar Allah'a ne kadar muhtaç olduğumuzun bilincinde olmaktır ve verilenlerin şükrüdür. Verilmeyenler yani daha sonra söyler nimetlere karşı şükür borcumuzdur. Gelen belalara, sıkıntılara karşı da sabır göstermemiz direncimizdir. Ruhum irade ve direnç kazanmasıdır. Çünkü insan kötülüğe olan meyli, iyiliğe olan meylinden daha fazladır. Çünkü iyilik yukarıdadır, yokuş çıkmak gibidir. Kötülük aşağıdadır, iniş inmek gibidir. Bırak kendini, kötülüğün içinde bulursun. Ama bir iyiliği elde etmek için, mesela nedir iyilik? İlimdir. Fikirdir. E bunlar emek ister. Yani yükselmek isteyen tırmanmak zorundadır. Orası da, da terletir insanı. Yani Himalaya'ya çıkıyor. Tek zirveye bilmem, Everest tepesine Her sene işte Ağrı Dağı'nın tepesine, zirvesine yahut bilmem, ondan sonra Erciyes Ağa'nın zirvesine çıkmak isteyenler, dağcılar var falan. E, ada yürümek onlara yani rahatsız mı diyor? Niye bunlar oraya? Oradan dünyayı daha başka türlü görüyorlar. Yükseldikçe ufkum genişliyor. Ve insanları, dünyayı, hayat olaylarını... Daha başka görmeye başlıyorsun. Onun için hayır yükseklerdedir, iyilikler yükseklerdedir. Ve onlar da emek ister, tırmanmak ister, zahmet ister.